Altı Temmuz 2018 Bursa Arifane İlim Derneği El Özu Bin Lâhimîn Ash-Shaytanir Račiyim Bismillâhir Rahmânir Rahîm Väl Âsr Innâl İnsanê Lefi Khusr İlla Lâzîna Amanû Vâ Amanû ve Vâ Tawassûl İl Hakkî Vâ Tawassûl İl Sabr Sadaqallahül Azîm Alhamdulillâhir Rabbil Alemîn Evet bu haftaki sohbetimiz tasavvuf sohbeti dediğimiz soru cevap niteliğindeki sohbetlerimiz ilmimiz nispetinde soruları cevaplamaya gayret edelim inşallah hocam efendim, selam. ben insanlığın ikinci vaktimde geldim hadisi ikinci vakti bir de ümmitimin ömrü 1500 seneyi pek de geçmeyecek hadisi o ikinci de akşam arasındaki vakit görüşleriniz Şimdi o ikinci söylediğin konudaki hadis sahihliği konusunda şüphe, şüpheli o. Sahih değil. Kıyametin ne zaman kopacağı Allah indinde bilinen bir şey. Burada Resulullah Efendimiz de bu konuda bilgisinin olmadığını beyan etmiş ya da şu da şu tarihte kesin kopacak diye öyle bir şey söylememiş. Ehlullah da aynı şekilde kıyametin kopuşuyla alakalı bir bilgisinin olmadığını beyan eder. Hatta Muhittin İbni Arabi Hazretleri Fütuhat'ta Mehdi Aleyhisselam'dan anlatırken özelliklerini umarım ki ben de onun zamanına yetişir onun ordusunda asker olma şerefine nail olurum gibi kelime de kullanıyor fütahatta yani buradan anlaşılıyor ki bir umma bir dua var ama e, o zamana yetişmekle alakalı böyle bir şey tabi Muhdin İbn Arabi Hazretleri 1200 yıllarında yaşamış bir zat ne kadar zaman geçti şimdiye kadar bu tabi Allah'ın indinde olan bir şey Diğer taraftan e, ikindi vakti, işte sohbetimizin en başında da okuduk Asır Suresi. Bazı e, tefsircilere göre ikindi vaktini anlatıyor burada. İkindi vakti çok önemli bir vakit. Orta namaz diye de geçer Kur'an-ı Kerim'de ikindi namazı. E, bu ikindi vaktinin ehemmiyeti büyük. Diğer tabii ki bütün farz olan namazların ehemmiyeti büyük olmakla birlikte... İkindi namazınınla alakalı mesela yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında bir kadının hüngür hüngür ağladığını işitiyor bir yerden bir yere giderken diyor ki yanındakilere ne oldu o kadına yoksa ikindi namazını mı kılamamış yani ikindi namazını vaktinde kılamamış kazaya kalmış ondan mı bu şekilde feryat figan edip ağlamakta diye sorduğu zaman hayır ya Resulullah işte falanca yakını ölmüş ondan dolayı ağlıyor dedikleri zaman ben de ikindi vaktinde kılamamış da ondan feryat figan ağlıyor zannettim diyor. Yani ikindi demek ki kılamamak böyle feryat figan ağlamayı gerektiren bir hadise. Onun için orta namaz Kur'an'da da geçtiği gibi orta namaz diye geçer. ikindi vakti namazı. Kıyametin kopuşuyla alakalı farklı vakit olarak farklı söylemler var. Akşam namazı sonrası denilen var. İkindi sonrası denilen var. Ee, bu Allah-u Alem. Yani eğer şöyle de düşünebiliriz. Yani akşam namazı sonrası kopmuş olsa bile dünyanın bu tarafında akşam namazından sonra koptuğu zaman öbür tarafı sabah namazı zamanına gelmiş olacak. Dolayısıyla dünyayı genel manada düşünürsek o zaman buraya takılmamak lazım yani. Hani şu vakitte kopacak diye. Çünkü o vakit bir yer için akşam namazı sonrasıdır ama öbür tarafı için sabah namazı sonrasıdır. Olaya böyle de bakmak lazım şunu soruyorum hocam. Yani insanlığın ikindi vaktinde geldim diyor. Aslında orasını soruyorum. Yani ik, i̇nsanlığın ikinci vaktinde geldim mevzusu yani e, ahir zamana yakın bir zamanda geldim. Anlamı taşır. Dünyanın ömrü bakımından bakıldığında ya da Hazreti Adem'den bu tarafa gelen insan nesli olarak bakıldığında sonlara yakın Resulullah Efendimiz ki zaten son nebi, son Resul. Bunu ima etmek için söylediyorsunuz. Yani yani tabii yani insanlık ömrünün veya dünyanın, kıyametin kopuşunun genel olarak bakıldığı zaman bir süreç olarak onun ikindi vaktine geldim anlamını çıkarabiliriz. Yani son zamanlarına yakın bir zamanda geldim anlamıdır. Böyle bir anlam çıkar. Ama ikindi de akşam vaktinin arası 10 bin yıl mı, yirmi bin yıl mı, 5000 bin yıl mı, iki bin yıl mı bunu bilmiyorsun. Kıyamet zamanı mı? kıyamete yakın olan Resulullah zaman. Vallahi efendimiz ikindi vaktinde. He, o manada bakıldığı evet. zaman. Tabii ki bilmiyoruz. İkindinin vaktinde kaç yıl olduğunu bilmiyoruz, bilmiyoruz. tabii. 1000 yıl geçti. Güneşin batışı, yani dil... 2000 yıl mı, 1600 yıl mı? Onu bilmez. Allah 10 bilir. 10 tabii. Ama yani. işaretleri var. İşaretler söylenmiş. Kıyametin e, kopmasına yakın görülecek büyük alametler şunlar denilmiş. Küçük alametler bunlar denilmiş. Bunlar da hepsi de çıkmış vaziyette bir çıkacak olan en büyük alamet olarak kitaplarda eserlerde okuduğumuz Mehdi Aleyhisselam'ın Deccan'ın zuhuru yani bir bunlar kalmış gözüküyor allah Alem vakit yakın gözüküyor artık Allah bilir bu vakit daha ne kadar daha devam eder böyle tabi onu biz bilmiyoruz Mehdi Aleyhisselam gelecek kurtuluşumuz ancak böyle olacak birlik beraberlik sağlanacak diye beklemek de Müslüman'ı şey yapar İşlevsiz, tembelleştirir. işlevsizleştirir tembelleştirir yani nasıl olsa Mehdi gelecek canım Mehdi gelince o kurtaracak ya bizi aman o zamana kadar yapacak bir şey yok bekleyelim gibicesine bu sefer tembellik açığa çıkar böyle Müslüman böyle düşünmemesi lazım yani her birimiz aslında dedik ya daha önceki sohbette Kur'an-ı Kerim'de geçen her ayette her kıssada her hadisede bir onun e, dışsal anlatımı vardır Afaktaki olaylar vardır. Bir de enfüsümüzde de vardır. Dedi ki kendi içimizde Musa'mız var. Kendi içimizde Firavunumuz var. Kendi içimizdeki şeytanımız var. Kendi içimizdeki mehdimiz var. Önemli olan biz kendi mehdimizi açığa çıkarabilelim. İnşallah kendi mehdimizi açığa çıkarıp hidayete bu şekilde vasıl olalım, erebilelim bu manada mücadele etmek lazım yani Mehdi aleyhisselam'ı zuhur edip dünyaya gelip de Müslümanları bir edip toplamasını beklemekten ziyade Müslümanların bir olması için ne yapılabilir ne yapmamız gerekir bu konuda mücadele etmesi lazım her bir Müslüman, her bir mümin bu bilinç içerisinde olması lazım evet yani daha önce hocam e, herada cuma gününde olduğumuzu söylemişiz değil mi? Evet. Şimdi işte o, yani Efendimiz Aleyhisselam bu hadisinden biraz belki devine girmemek için mi görecek bir bilmiyorum ama e, hani dünyaya ikindi vakti geldiği işte o Cuma'nın ikindi vakti diyor. Aslında ben soruyu böyle soruyorum. Cuma'nın ikindi vakti. Doğrudur. Allahu Teala günleri halketti ve yaratmaya başladı. Pazar gününden itibaren. Önce işte melekler donuklar alemler, kainat, donuklar dediğimiz, daha sonra bitkiler, daha sonra hayvanlar tür olarak da en son cuma günü de Adem Aleyhisselam yarat halk etti. Cuma günü Hazreti Adem yaratıldı. Hazreti Adem'in yaratılışıyla beraber yaratılacak olan tür bitti. Tür olarak başka bir tür yarat, yaratışı yok Allahu Teala'nın. Allah her an bir yeni yaratmada şende. O ayrı bir şey. Türde, evet. Tür olarak tür bitti. Bunun dışında bir tür yok. Allah'ın yaratmış olduğu tür olarak türler olmadığı için en son tür Hazreti Adem'in yaratılışıyla tamamlanmış oldu. Ne zaman yaratıldı? Cuma günü. Cuma günü ne zaman yaratıldı? O da bir sır. Çünkü Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir gün Cebrail aleyhisselam elinde bir aynayla geliyor. Aynanın ortasında da bir nokta. Siyah bir nokta var. Bu nedir biliyor musun Ya Resulullah diyor ve anlatmaya başlıyor. Bu diyor bu gördüğün ayna Cuma Allah'ın elindeki günlerden Cuma Bunun ortasındaki siyah nokta da Hz. Adem'in yaratıldığı an İşte diyor Kim bu ana isabet ederse Cuma günü duası Allahu Teala'ya niyazı Allah o duaları kabul eder Muhtemelen ikinci vakti, mi hocam? İşte bunu Ehlullah e, Geniş bir yelpazede Kimisi diyor ki Cuma günü Güneşin doğuşu ile Güneşin batışı arasında ara diyor Bu vakti Kimisi diyor ki cuma günü tepe, güneşin tepe noktasında oluşuyla işte cuma namazının kılınması tepe noktasına açtığı gibi güneşin tepe noktasında oluşu ile batışı arasında ara demiş kimi ehlullah. Kimisi öğle namazıyla ikindi namazı arasında ara demiş. Kimisi ikindi ile akşam arasında ara demiş. Yani bu konuda farklı görüşler var. İbnü'l-Arabî Hazretleri galiba ikindi ve akşam arası, değil mi hocam. Cuma gününde aranması gerektiğini söylüyor. Muhtin i̇bn Hazretleri de yok, daraltma yok. Yani cuma günü aranması gerektiğini söylüyor. Ama cuma namazı ile akşam güneşin batması arasındaki zaman dilimini ifade eden Ehlullah çoğunlukta. Bu zaman, Hz. Adem'in yaratılış anının cuma namazı vakti ile akşam güneşin batma vakti arasında olduğunu söyleyen Ehlullah'ın sayısı çok. İkindi ile akşam arasında olduğunu söyleyen Ehlullah da çok tabi de. Genelde bu şekilde aramakta fayda var. Yani kadir, da dahil Tabi hepsi dahil. Dahl. Dahl. Tabii. Kadir gecesi gibi e, sır olarak ki bütün zamanlar değerlendirilsin. Muhakkak tabi bütün zamanlar değerlendirilsin. Yakaladık, ne isteyeceğiz? Herkes gönlünce bir şey ister. Yani, i̇şte, yani, bir yok. Hayır isterken şer de isteyebilir. Allah muhafaza. İşte istememek lazım. İsteyebiliriz yani, işte, şey her şey kutlatıyor var hocam. Şimdi tabii ki Cuma gününün bu anını belki bilmeden yakalar kişi gaflet halinde bulunup da farklı sözler sarf ederse o anda dua mahiyetine gelebilecek bir takım sözler sarf ederse Allah muhafaza kendi kendine sıkıntıya sokmuş olur. Bu da çok önemli. O zaman buradan da ne hakikat çıkıyor? Her daim Allah'ın rızasını gözetir bir şekilde kelam etmek lazım. Söz söylemek lazım. Fiil işlemek lazım. Tabi. Mesela şu konuda konu, başka bir konu gerçi ama çağrışım yaptığı için onu izah etmek istiyorum. Birine bedduada bulunmak, lanette bulunmak onu kendinden uzaklaştırmak anlamına gelir. Nasıl ki Allahu Teala'nın lanetine uğradı iblis, lanete uğramak demek uzak uzak düşmek, uzaklaşmak demektir. Dolayısıyla bir insan birine beddua ederse kendinden onu uzaklaştırmış olur. Ondan gelecek hayra da kapıyı kapatmış olur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında bir savaşa hazırlık yapılıyordu. Halk işte el, araç gereç alet edevatı olan binek hayvanları olan da bu savaşta kullanılmak üzere ordunun hizmetine veriyordu. Kadının bir tanesi de devesi varmış. O deveyi getiriyor bu orduya Müslümanların ordusuna deveyi savaşta kullanılmak üzere verecek. Fakat deveyi getirirken Deveye lanet ederek getiriyor Deve biraz aksiymiş Lanet ederek lanet okuyarak Deveyi getiriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu işitince yanındakilere işaret ediyor o deveyi O sürüden çıkarım diyor Yani o savaşa gidecek Sürünün içerisine katmıyor O deveyi. çünkü Artık ondan hayır Beklememek lazım Lanet Lanet edildiği için kendinden uzaklaştırdı Zaten hayır kapısını kapattı Olayı bir de böyle düşünmek lazım. Maalesef bu hakikate birçok insan vakıf değil. Belki yakınına, belki kızdığı bir insana, belki o kadar cahil insanlar var ki çocuğu, yani çocuğuna dahi bazen beddua okuyabiliyor, lanet okuyabiliyor. Allah muhafaza. Bir insan çocuğuna beddua okursa, lanet okursa o çocuktan kendisine gelebilecek olan tüm hayrı kapatmış demektir. Ondan sonra beklesin dursun. Hiçbir zerre kadar o evlattan ona hayır gelmez. Çünkü kendi kapattı. Lanet etmek, uzaklaştırmak anlamına geldiği için o hayır kafasını kapattı. Evet. Nerede okudum Hatta hocam ama şöyle bir yazı da vardı. Belki sizden buldum. Eğer bekta edilen şey e, o bekduayı gerçekten hak etmiyor ise işte o zaman o bekta edelim bay haline diye bir yazı okumuş. Tabii. Eğer hak yani kişi sektör. mazlum olup da yani bir zulme evet. uğrayıp da Allah'a yalvarıyor, beddua ediyorsa tabi mazlumun bedduasını Allah kabul eder. Tabii. Ama beddua ettiğin kişiye hak etmeden beddua edilirse bu sefer beddua sahibine geri döner bu beddua. Yani o uzaklaştırma ona dönmüş olur. Kendini hayırdan kapatmış olur. Bununla birlikte beddua etmek de güzel bir şey değil. Hoş bir şey değil. Dinimizce... Her şeyi ne diyor? En güzel örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de. Resulullah Efendimiz beddua etmemiş. Böyle bir bedduası yok. Bir bedduası var. Ondan sonra da Allahu Teala'nın uyarması var. Biz seni onlara uyarıcı olarak gönderdik diyor Allahu Teala. Ondan sonra Resulullah Efendimiz yine Fethu'ta geçiyor. Şu duası var. "Allah'ım, bedduamı dahi o insana hayra çevir." diyor ondan sonra. Böyle dua ediyor. Ardından. Evet, evet Müslüman olduk diyen gelen bir kabile vardı. Biz Müslüman olduk, bize dinimizi anlatacak insanlar ver, götürelim kabilemizde anlatsın. Dedi. Resulullah Efendimiz de kalabalık bir grubu verdi bunlara. Evet. Mekkeden çıktıktan sonra katlettiler. Tuzak kurmuşlardı. Yani aslında Müslüman oldukları yoktu. Bunlar böyle münafıklık yaptılar. Kaçalım. İşte onlara Bu olaydan sonra onlara beddua etmişti Resulullah Efendimiz da, Hafız 40 tane Hafız, Hafız kişiyi Kur'an'ı bilen kişiyi onların emrine vermişti Gidip onların e, Kabilesinde İslam'ı anlatmaları üzerine Görevlendirmişti ama Mekke'den çıktıkları gibi e şehit. Hepsini şehit ettiler Evet Hocam evet ee, Az önce sürelerden bahsettik ya zamandan Evet Geçen e, yine bir yazı okudum Zamanla e, Fizik mevzunu Okul okurken e, o hesaplamaları Tamamen dersi geçmek için O, o şey konusu mesela çok dikkatim çekmişti ama Sadece derse inerek çalışıyormuşum Şimdi böyle bu cihetten böyle bakarak Şöyle bir geçen bazı şeyler okudum e, Zamanın daralmasını genişlemesi miyiz hocam? Siz de bahsetmiştiniz. Zaten. Evet. Birkaç örneğiniz vardı. Onunla ilgili mesela bir yazıkladım. Şimdi Mesela diyoruz hocam, işte, Pazartesi'den cumaya kadar şu kadar yüz bin yıl veya milyar yıl geçmiş diyoruz ama zaman kime görev zaman? Şimdi ışık hızına yaklaştıkça, yanlış hatırlamıyorsam zaman on dört kat daha kısalıyordu. Yani şöyle ki on yıl uzayda yaşayan bir insan, uzay mekiğinin içerisinde yaşayan yeryüzünde on 14 dört kat yüz kırk yıl. Yaşan bir sinanında eşte, yani onun on yılı bizim yüz kırk yılındı. Evet. Belki de işte diyoruz ki, yani diyorum ki kendime Dünya aslında bizim tahmin ettiğimiz gibi o kadar yaşlı değil. İşte o pazar seferden zaman kime göre bir zaman? Mesela o dönemce cinler yaşadı bizden önce. Birkaç hatta önceleri de var. Hazreti Adem'den önce. Evet, evet. yüzünde. Yani evet. O, yani Cuma gününe kadar, işte onlar zaten ışından mı sonuçta ışık hızında hareket ediyor veya başka bir şey bilmiyorum ama bizden çok daha hızlılar. İşte hatta diyorlar ya, diyorsunuz belki, peygamber efendimizi görenler varmış. Çünkü onların zamanı çok farklı. Tabii onların ömürleri de farklı. Tabii. Zaman onlar yaşında, için de farklı. Sevgilim, belki bize göre. 300-500 sene yaşayanları var. Yani çok garip bir mevzu, çok dikkatimi çekmişti. İşte olayı şöyle bağlayacağım. O zaman mevzusu diyoruz 1500 yıl sahih mi değil mi? ziyade o 1500 yıl nasıl bir 1500 yıl? Kime göre 1500 yıl? O da ayrı bir konu tabii. Tam bunları okurken geçen atı bir örnek vermişsiniz. Yunus Emre demişsiniz. O bilgiyi birikim 40 yılda elde etti. Günümüzde bunu elde etmek belki iki sene, üç sene de elde edilebilirle de bağdaştırıyorum. Evet. Bilmiyorum. Doğru yönden bakıyorum. Benzer şeyler de mi hocam aslında? Benzer şeyler. Şimdi zaman zaman mefhumu bize göre yaratılmışa göre evet. tabi. Allah evet. indinde evet. zaman yaratılmış evet. bir şey olduğu için Allah indinde zamandan bahsedemeyiz. Evet. Yani Allah ne zamandan beri vardı gibi bir soru sorulamaz. Böyle bir şey olmaz. Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır bu dört ismi zaten bütün meseleyi ortaya koyuyor hakikati evveli de sonsuz, ahiri de sonsuz tabi bir evveli yok sonu da yok bu başlangıç noktası ya da son yaratılmış için geçerli yaratılmış olan için konuşulacak şeylerdir başlangıç noktası ya da son zaman mevhumu dünya için farklı ahiret için farklı yine Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı ayetlerde işte ee, farklı farklı ifadeler var. Bin sene. Ahiret senesiyle bin sene denilen bir mevzu var. Şeyi işledik. Mahşer alanını işledik. Mahşer alanında ne diyordu? 55 tane durak var. Soruluyor. Namazını kıldın mı? Kişi kılmadıysa bin sene aç, susuz ve çıplak bekletilir orada diyor. Mahşer alanında. Bu bin sene bizim dünya bin senemiz değil. Oranın bin senesi. Evet evet. Buranın bin senesi oranında bir günü. Buradan hesabınızı yapın burada tabi zaman mevhumu değişiyor göre, binler, algı da tabi algı da değişiyor mesela şimdi Muhittin i̇bn Hazretleri bu zaman konusunda örnek verirken şu örneği de verir iki kişi bunu hep anlatırız iki kişi aynı odaya akşam saati gelse yatsa birisi o gün akşama kadar yorulmuş büyük bir yorgunluk var sağlığı sıhhati yerinde o yorgunlukla birlikte yattığı gibi bir de kalkarki sabah olmuş ya ne kadar uyudum 5 dakika 10 dakika ancak uyumuşum der veya yarım saat uyumuşum ee, çok kısa bir süre uyumuş gibi hisseder kendini o odada yatan ikinci kişi dişi şey ağrısı olsa baş ağrısı olsa bir hastalığı olsa bu hastalıktan bu sancıdan bu ağrıdan dolayı uyuyamasa ona da sabah olmaz yıl gibi gelir aynen yıl gibi gelir bu demek ki işte algıyla alakalı bir şey yani aynı, zaman aynı şey berzah aleminde yani kabir ehli içinde geçerli işte. Öyle kabir ehli olacak ki gömüldüğü zaman sanki iki rekat namaz kılmış gibi bir bakacak ki kıyamet kopmuş, ahirete kalkmış, ayağa kalkmış. zaman öyle hissedecek. Öyle hissedecek. İki rekatlık bir namaz kılmış, iki rekatlık kısa bir namaz, sünnet namaz kılmış gibi hissedecek kabirde geçirdiği zaman. Belki de Hazreti Adem'in zamanında ondan sonraki zamanlarda yaşamış bir insan olabilir bu. Yani ameliyle alakalı bir şey. Öyle insanlar da olacak ki belki kıyamete çok yakın ölmüş olduğu halde binlerce yıl kabirde kalmış gibi hissedecek yani Azap çekecek çünkü. Zaman geçmeyecek. Elem anında, azap anında sıkıntı anında zaman geçmez. Uzar da uzar. Halbuki aynı zaman. Ama bir sevinç anında, mutluluk anında Aşık maşukunun yanındayken zamanın nasıl geçtiğini anlamaz. <gülüyor> i̇şte bu algı. Tabii. Kişinin algısıyla alakalı bir şey. Evet Ali kardeşim bugün soru cevap sohbeti. Evet. Dua ederken namaz harici. Tabii namazda Arapça metin. Orijinal metni kullanarak okuyacağınız tahiyatta mesela okunacak Resulullah Efendimiz'in yapmış olduğu, uygulamış olduğu dualar var. Bunlar yapılabilir. Namaz harici, namaz dışında dua ederken ne şekilde dua etmemiz daha eftaldir? Arapça metni üzerinden mi edelim, nasıl edelim gibicesine sorulacak olursa. Şimdi her şeyde Resulullah Efendimiz'i örnek almamız bizim için en doğrusu olduğuna göre öncelikle Resulullah Efendimiz'in yapmış olduğu duaları bunlara ulaşıp dualarımızda bu duaları yapmakta fayda var. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kullanmış olduğu kelimelerde mutlaka hikmet vardır. Yani doludur onlar. Belki biz duamızda kullandığımız kelimelerde ilmimiz nispetinde boş kalabilir. O kullandığımız kelimeler bizim arzu ettiğimiz, istediğimiz şeyi, talep ettiğimiz şeyi elde etmemiz açısından zayıf kalabilir. Noksan kalabilir. Ama Resulullah Efendimizin yapmış olduğu duaları Alır da onları onlarla dua edersek bu daha bir kamil, doluk kazandırır. Bununla birlikte dua ederken önemli olan samimiyet. Yani içten geldiği gibi dua etmek. Robot gibi değil de mesela açtık bir kitaptan bir dua metni ezberledik. Ve bu dua metnini gerek Türkçe olarak karşılığı olarak diyelim, meali olarak. Bu dua metnini elimizi açtığımızda Allah-u Teala'ya yalvarırken, niyaz ederken bunu ezbere tıkır tıkır robot gibi okuduk geçtik. Bu pek sağlıklı olmaz. Neden? Çünkü beyin modlanmış ona ezberlemişiz, ezbere almışız o anda o duayı yaparken bile belki dünyalık bir takım işler düşünürüz Harbuki düşünerek tefekkür ederek, anlayarak Aynen. Dua, değil mi yani? dua ederken kullandığımız kelimelerin manasına odaklanarak, anlayarak, düşünerek ve Allahu Teala'dan niyaz ederken o duamızda talep ettiğimiz şey ne ise kimin için, ne için talep ediyorsak o Allah'ın o talebimize karşılık vereceği isimleri de kullanarak dua etmek. Yani bu bilinç ve bu şuur içerisinde yapılırsa dua, esas bu dua makbul olur. Ama yani dualar ise Allah'ın isimleri de zikrediliyor Şimdi İsimler de zikrediliyor ama mesela hangi duana, hangi isimle isteyeceğiz? Bu da ayrı bir ilim. Hatta bu örneği sık sık veriyoruz. Hep bahsediyoruz. Biz kendimize münhasır Allah'tan bir şeyler talep edeceğimiz zaman, isteyeceğimiz zaman Ya Rabbi diye dua edebiliriz. Rab ismini kullanabiliriz. Kendimiz için isteyeceksek. Ama bir başkası için, ailemiz için, bir eşimiz, dostumuz, dostumuz, arkadaşımız için bir şey istiyorsak falanca arkadaşımız hastalanmış. Ona şifa vermesi için Allah-u Teala'dan niyaz edeceğiz. O zaman Ya Rabbi işte falan arkadaşıma, Ahmet arkadaşıma şifa ihsan eyle demek biraz daha eksik bir dua olur. Rab ismi çünkü kişinin kendine münhasır meselelerde kullanacağı isimdir. Ya Rabbül Alemin. Ahmet kardeşim'e de şifa nasip ile sağlık, sıhhat, afiyet bulmasını nasip eyle dersek, heh, şimdi dua yerini bulmuş oluruz. Işte. Ya Allah'ım diye hitap ederek dua etmek lazım. Allah ismi, ismi camidir biliyorsunuz. Bütün isimleri kapsar. Gerek kendimiz için yapacağımız dualarda, gerekse başkası için yapacağımız dualarda Allah'ım diye hitap edebiliriz. Ya da Ya Rabbul Alemin, alemlerin Rabbi diye hitap edebiliriz. Ama Ya Rabbi dersek, benim, Rabbim. benim Rabbime Niyaz etmiş oluyoruz ki Rabbi hasımıza niyaz etmiş oluyoruz. O zaman kendimize münhasır taleplerde bulunabiliriz. Başkasına değil. Bu, bu inceliği de gözetmek lazım dua ederken. Duanın da tabii ki e, üç sac gibi üç bacağı var demiştik. E, hal ile dua, fiil ile dua ve istidat ile dua. Yani Hal ile dua derken işte sözde bulunarak sözümüzde Allah'tan talep edeceğiz. Fiil ile dua bir şeyin olması için o şartları da oluşturacağız. Allah'tan bir şey talep ediyorsak biz de elimizden gelen yapılması gereken ne varsa onu yapacağız. Yolda mücadele edeceğiz. edeceğiz. Cehdimizi edeceğiz. Bu da fiil ile yapılan duadır. Bir de istidad duası dediğimiz yani istidadımızda ayağını sabitemiz gereği yani kaderimiz gereği o duamıza icabet edilecekse Allah indinde bu yazılıysa heh, o zaman bu üçü bir araya geldiğinde işte o icabet edilen dua olur. Allahu Teala ona icabet eder. İstidatta yoksa istidatta o talep ettiğimiz şeyi almamız yazılmadıysa neden yazılmamıştır? Çünkü istidadımız ona uygun değildir. Ayağını sabitemiz. Yani şöyle diyelim bir ilkokul mezunu olan bir insanın kalkıp da yetiştiği zaman büyüdüğü zaman 30 yaşına geldiği zaman ben Bursa'nın valisi olacağım diye dua etsin. Allahu Teala beni vali yap ya Rabbi Bursa'nın valisi diye. Bu mümkün mü? İstidaden mümkün değil. Okumamış çünkü eğitimini almamış. He. Bu işte istidaden mümkün değil. Bu manada diyorum. Yani istidat olarak uygun değilse talep ettiğimiz şey Allah'tan o duaya da Allahu Teala onu da boş bırakmıyor. Ama dünyada almak mümkün değil. O duaya icabet olmaz çünkü istidatta yazılmamış. Ama ahirette Allahu Teala o duaya icabet ediyor. Nasıl icabet ediyor? Ahirette ya ona nimet olarak nimet veriyor o duası mukabilinde ya da günahından affediyor. Günahlarını kaldırıyor ortadan. Bu şekilde icabet oluyor. Dolayısıyla bu dünya hayatında yapılan her duaya icabet olmuyor. Bunu bu şekilde bilelim. Ama bu dünyada ama ahirette. Yani icabetsiz dua olmaz. Samimiyet ile Allah'a yönelen, Allah'a dua eden her kula Allah icabet eder. Karşısız ama bu dünyada ama ahirette karşısız kalmaz. <gülüyor> bu şekilde. Şimdi eğer sorunun şeyine gelsek hocam dediğimiz gibi Peygamber Efendimiz'in öğrettiği dua. Dediğim gibi e, orijinal metninden okusan e, Arapça vaat forması ee, Anlara duyarak size dua etmiş olmuyoruz. Evet. Ee, Bunu Türkçe'den için. okuyabilir miyiz? Yani fazileti aynı mıdır veya daha üstündür? Ee, şimdi Türkçe'den de okunur. Hatta bazı insanlar için, yani kendisini duaya veren ve samimiyetle Allah'tan talep eden insan için. Türkçe olarak duasını niyaz edip de talep etmesi daha makbuldür. Çünkü ne istediğini biliyor. Öbür dediğiniz gibi nakarat gibi Arapça metinden dua okudu ama robot gibi okudu. Hiçbir başka şeyin isteğini o biliyor. Da gitti başka taraflara. Şeye odaklanamadı. Tabii. Oldu. Yani şimdi bu, burada samimiyetle ile yapılan çünkü şöyle diyelim yani Allah mahlukatı yaratan Allah olduğuna göre bütün dilleri de halk eden Allah. Dolayısıyla Allah'a hangi dille niyaz edersen et Allah duaları duyar, işitir ve icabet eder. Onun için illa Arapça olması duada şart diye e, namaz harici, duada Arapça olması şart diye böyle bir hüküm asla yok. Ne kadar hisseder, duyarak, anlayarak, tefekkür eden dua eder, daha makbul. Olur. Tabii ki daha makbul tabi. O bilinçle, o şuur ile ne istediğini bilerek, kelimelerini seçerek kullanarak yapılan dua en makul duadır. Şimdi bir de hocam, e... Bazı dua kitaplarında işte bazı dualar için mutlaka duanız işte şu şartlarda yaparsanız kesinlikle gerçekleşir diyor. Ama bazı şeriflerde de işte yani az önce de cikletimiz dua mutlaka kabul edilir ya bu dünyada evet. ya bu dünyada ahirette mutlaka karşısında bulur. evet. Ama bazı şeylerde de böyle şeyler var. Kesinlikle duanız işte şu şartlarda olsa istediğiniz gerçekleşir gibi. Şimdi bu konuda güzel bir konuya da geldin abi. Şimdi bu konuda şöyle e, diyelim, bazı dua kitapları var piyasalarda. En Emniyet çeşit dua kitapları var piyasada hı hı. ve halkımız da buna çok rağbet ediyor, ilgi gösteriyor, alıyor mesela herkesin bir derdi var veya bir isteği var, bir talebi var. Bu talebine karşılık veya bu derdini gidermek için alıyor işte dua kitaplarından araştırıp bulup buna göre niyaz edeyim Allah-u Teala diyor. Piyasalarda bir defa bu tarz dua kitaplarının birçoğu e, ticari rant amaçlı yazılmış kitaplar. Bunu bir, bir defa kabul edelim. Yani bu din istismarı hakikaten çok e, önemli bir konu. İstismara açık bir konu. İnsanları bu konuda çok istismar ediyorlar, edenler var. Bazen aynı kitap, içerik olarak aynı dualar ismi değişiyor. Piyasaya sunuluyor. Yeni çıkmış. İsim vermek istemiyorum. Falan falan dua kitabı. O halk rağbet ediyor. Gidiyor onu alıyor. Üç ay sonra başka bir isim altında içerik aynı. Atıyorum 300 sayfa 500 sayfa neyse. içindeki dualar aynı. Her şey aynı. Biz aynı aynı. İsmi değişmiş veya yayın evi, farklı bir yayın evi basmış. Ondan sonra bilmem ne dualar. Bu şekilde insanların gözünü boyuyorlar maalesef çok yanlış şeylerde yapılıyor. İnsanlarımız bu konuda da pek bilgili olmadığı için bilinçli olmadığı için gidiyor işte o derdi olan veya talebi olan hemen o kitabı alıyor. İşte bakıyor ki bir de şu ibareler de kullanılıyor. İşte şu duayı yaparsan, şu kadar şunu okursan, şu zamanda şunu yaparsan mutlaka şunu elde edersin. Ya böyle yok bu. Böyle, böyle bir şey yok. Bir daha bu hakikati bilelim Öyle bir şey yok. Senin samimiyetinle alakalı. Yani okuyucunun samimiyetiyle alakalı. Mutlaka dediğin zaman olay değişiyor yani. Yani, mutlaka mutlaka yani mutlaka. öyle ibarat Mutlaka Kesinlikle. Evet kitaplar öyle yazıyor. Aynen ne istersen işte şunu istersen şöyle olur. Bunu istersen böyle olur. Bunlar hep belli bir rant elde etmek için insanların dini duygularını sömürmek maksadıyla yazılan maalesef piyasada çok çok kitaplar. Bu bir. İkincisi evet orada yapılan duada zikredilen ayetlerle veya hatta okunan Allah'ın isimleriyle elbet bir bir tesir bir mana açığa çıkacaktır. Ama burada burada dil önemli. Dil yani kişinin dili önemli. Yani o kişinin okuyucunun o anki ee, Allah ile kurduğu rabıta önemli. Eğer bu rabıtayı kuramadıysa eksiklik varsa okuyucu yapacağı bu ibadetin sonucunu alma beklentisinde zafiyet içerisindeyse inancı kıtsa veyahut da o robot gibi okuyorsa şartları yerine getirmiyor samimiyet yoksa o duaya icabet olunmaz ağzı duayla aklı başka yerde tabi mesela buradan bir örnek verelim yine e, futahatta geçen Muhattin İbn-i hazretlerinin e, diye bahsettiği yaşlı bir kadın vardı Fatıma abin Müsem, Müsemma. Bu kadın, bu kadıncağız Allahu u Teala buna Fatiha'nın sırrını vermiş. Bu kadın Fatiha'yı okuduğu zaman her ne murad olursa olsun Allah'tan, Fatiha suresini okuduğu zaman her şeyi duasına icabet olunur olurmuş. Ve diyor ki Muhtinik Nârabi Hazretleri bu kadıncağız bana dedi ki diyor insanlara şaşıyorum. Dertleri oluyor, istekleri oluyor, talepleri oluyor. Nasıl oluyor da Fatiha'yı okuyup da bunlara ulaşamıyorlar İşte bu okumaktaki dil dil önemli o bağlantı bakın mesela tabi bunu bir örnek daha vermek istiyorum şimdi hadis-i şerifler vardır evde amene rasulü okunan bakara suresinin sonu son 3 ayet amene rasulü okunan eve cin şeytan gelmezdir hadis-i şerif var Ayetel kürsü keza ayetel kürsü okumak cini şeytanı def eder. Halbuki cin ve şeytanın musallat olduğu insan gerek kendisi gerekse ona o anda o cinin şeytanı def etmek maksadıyla okuyan kişi defaatle ayetel kürsü de okur, amene resulü de okur cin de oradan, şeytan da oradan güler durur. Kurtaramaz Kurtaramaz. Neden oluyor bu? Okuyan dille alakalı işte. Yani kişi o frekansı yakalayamazsa o samimiyeti yakalayamazsa o okuduğu ayetin tesirinin mutlak surette o şeytana tesir edeceği inancı, itikadı, kalpte oturmadıysa bir değil bin tane ayetler kürsü okusun o şeytan oradan def olmaz. O seviyeye nasıl çıkacağız? İşte o, o bilinç o şuuru bu ilimle hazmederek kendini ona hazırlaması lazım kişinin. Bak bu, bu söylediğim hususu Der etrafınızda tecrübe edinmişsinizdir Veyahut da duymuşsunuzdur Veya bizzatihi kendiniz tecrübe edinmişsinizdir Ben çünkü edindim 20'li yaşlarımda ben böyle bir hadiseyle karşılaştığım zaman Ben tecrübe edindim Ben bir değil bin tane okuyordum ee, O şeytanın rahatsız ettiği kişiden Uzaklaşmadığını görüyordum Demek ki ben okumuyorum Okumuyormuşum Bu sonucu çıkardım yani Demek ki okuyan dil önemli eğer o frekansı yakalarsan, o samimiyeti yakalarsan, o itikadı elde edersen, işte o zaman okuduğun zaman o şeytan oradan çekip gider. Bu çok önemli bir şey. Peki o seviyeye ulaşmanın yolu nedir? O seviyeye ulaşmanın yolu ilimle, hakikate yönelik ilimle bezenmek ve o ilmi yaşar hale gelebilmek. Yani o ilmi yaşar hale gelirse kişi işte o zaman ulaşır. Yine kitap olarak Muheddin İbn Arabi hazretlerinden çoğunlukla alıntı yapılan İsmi Azam diye bir kitap var ee, neydi onun yazarı Heh, Abdülbaki Miftah güzel bir kitap okuyucuların alıp okumasını tavsiye ederim burada İsmi Azam o büyük isim azam olan büyük isim Allah'ın ismini farklı ehlullahın izahatlarıyla daha çok da İbn Arabi'den alıntılarla evet. ifade etmiş güzel bir kitap hazırlamış burada İsmi Azam'ı anlatıyor ve çok güzel anlatıyor İsmi Azam nedir İsmi Azam Allah'ın büyük ismidir. Dua edildiğinde o isimle dua edildiğinde icabet ettiği ismidir. Peki İsmi Azam tek bir isim midir? Hayır. İsmi Azam kişiye göre değişir. Kişinin makamı neyse, mertebesi neyse, Allah ile o arasındaki o bağ, rabıta neyse, o bağ, rabıtaya göre orada ona olan tecelliye göre F Ahmet için İsmi Azam Allah olur. Mehmet için ismi Azam Hak olur. Hasan için ismi Azam Rahman olur. Hüseyin için İsmi Azam Hay olur. Ama dönem dönem aynı kişiler için ismi Azam değişir değil mi? Değişir. Mertebesine, evet, de mertebesine de göre, de göre de değişir. Nasıl de O kişiyle de Allah de arasındaki de özel bir bağdır. O hale gelen, o kıvama, o mertebeye gelen insan onu anlar zaten yani ismi azam deyince şunu anlamayalım bakan yazıyor mesela bazı yine geldik dua kitaplarına dedik ya rant için yazıyorlar dua kitaplarında yazıyor İsmi azam duası okursan bütün duaların kabul olur kardeşim İsmi azam kişiye göre değişir o İsmi azam duası belki ehlullah'tan birinin duasıydı eyvallah onu almış kitaba koymuş iyi de o, o mertebedeki adam için o duaydı o mertebede bulunduğu için o duayı yaptığı zaman ona icabet oldu e sen o mertebede değilsin sözü. E sen o duayla sana icabet olmaz. Sen o frekansı yakalamıyorsun yani, yakalayamıyorsun. Herkesin frekansı ayrı. Herkes kendine münhasır frekansını bulması lazım Allah ile arasında. Onu bulduğun zaman zaten o duaya icabet olur. Onun için İsmi azam da değişir yani. i̇sm azam tek bir isim değil. İnsanların çoğu zannediyor ki ismi azam deyince işte Allah ismi İsmi azam zannediyor. Allah ismi, ismi cami ya, bütün isimleri toplayan ya. Diyorlar ki o Allah ismi ismi azam o zaman Allah ismini zikredeyim zikredeyim ondan sonra dua edeyim Allah'tan. Hayır Allah ismi ismi azam değil. Ama Eylülullah'ın çoğu bu noktada mesela Allah ismini genelde ön plana atmış yani. Şimdi, yani cami olma boyutuyla yani. cami olması hasebiyle Allah'ı zikrederken şimdi ismi azamlık olarak değil de Allah'ı zikrederken Allah ismiyle zikretmeyi birçok ehlâh belli bir mertebeden sonra ama bak tırnak içinde bunu özellikle belirtiyorum. Yani seyru sülûkunda belli bir mertebeye geldikten sonra Allah ismiyle iştigal etmiş. Hatta fütüvatta geçiyor. La ilahe illallah kelimesi tevhid. Resulullah Efendimizin bu konuda tavsiyeleri var. Bu kelimeyi tevhidten daha büyük getirisi olan bir kelime yok. Çünkü terazide onu tartabilecek bir şey yok. Terazi. Ama ehlullahın bir kısmı ne yapıyor? La ilahe illallah zikriyle iştigal etmiyor belli mertebeden sonra. Sadece Allah diyor. Çünkü ona göre ona bir perde açılmış. Nasıl bir perde açılmış? Diyor ki fütühatta geçiyor. La ilahe illallah derken ya ben la ilahe la ilahe derken son nefesimi verirsem illallah diyemezsem deyip bunu çekince olarak gördüğü için bu şekilde okumayı terk etmiş Allah ismini zikretmeye yönelmiş. Bu dondurkinin dönemi de diyor ki yani kanun ilerlemiş olmadığını belirtiyor. Belirtiyor zaten. Tabii. Ama o, o kişinin mertebesine göre yani o kişinin hali ve mertebesi bunu gerektirdiği için bu şekilde hareket ediyor. Allah zikriyle iştigal ediyor. Allah ona o mertebeden tecelli ettiği için o onun doğrusu. Dedi ki herkesin doğrusu vardır. Rabbi has meselesi. Doğru bir tane değildir. Doğru birçoktur. Herkesin doğrusu vardır. Ama doğrular içerisinde en doğru olan vardır. Mesela en doğru olanı bulabilmek. Ne diyor Muti İknai Hazretleri? Doğru ve daha doğru olan vardır. Kamil ve daha kamil olan vardır. Mesela yani Kemalat peşinde olan insan için Daha doğrusuna yönelmesi lazım Daha kâmine yönelmesi lazım Yoksa doğru herkesin doğrusu var Ne diyor? Herkes kendi sıratı müstakimi üzeredir. Herkes Rabbinin sıratı müstakimi Üzeridir. Sıratı müstakim ne demek? Doğru yol Her yaratılmış varlık kendi sıratı müstakimi üzeredir, Kendi doğru yolundadır Ama Allahu Teala ne diyor? Fatiha suresinde Fatiha suresindeki gibi sıratı müstakime ulaştır bizi Yarab diye dua ediyoruz. İşte Hud suresinde geçen emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayetindeki doğruluğu talep ediyoruz Allah'tan. Fatiha suresinde bu talep ettiğimiz sıratı müstakim bu sıratı müstakim işte. Yoksa herkesin kendine ait sıratı müstakimi var mı? Herkes kendi doğru yolunda. Ama biz en doğrusunu istiyoruz. En doğrusu ne? Fatiha suresinde geçen sıratı müstakim işte talep ettiğimiz o. İşte burada da ehlullahın da mertebesine göre Allah o mertebeye o hale göre tecelli ettiği için. Çünkü kişinin hali ve mertebesi neyi gerektirirse tecellide öyle olur. Yani halinin ve mertebesinin fevkinde ötesinde bir tecelli olmaz. Hal ve mertebe neyi gerektiriyorsa Allah'tan olan tecellide öyle olur. Kişi ne ile iştigal ediyor ne ile ilgileniyorsa ilgi alanı neyse Allah'ı bilmek bulmak alanında ilgi alanı cihetinden tecelli olur talebi neyse talebi cihetinden tecelli olur Hz. Musa ateş arıyordu ne yaptı ateşten tecelli etti turdağında çünkü o an istediği ateşti Hz. Musa'nın o kalabalığa siz burada bekleyin dedi üşüyordu insanlar ben gidip bir bakıp geleyim dedi bir arayayım dedi ne arıyordu işte bir ateş arıyordu yani insanların ısınması için ateş aradığı için Allahu u Teala da ateşten tecelli etti seslendi. Demek ki insan neyi arıyorsa aradığı yerden gelir tecelli. Eğer uyanık olursak bu manada görürüz işte tecelliler. Talebin neye ise tecelli de oradan gelir. Ve merteben halin neyse o mertebeden o halden tecelli gelir. Burada bize düşen uyanık olmak. Yani ilim sahibi olmak, her şeyi yerli yerine koymak ve ona göre gördüklerimizi ya da duyduklarımızı, işittiklerimizi ya da keşfimizde bize açılanı, işte bu manada değerlendirebilmek, doğru değerlendirebilmek, doğru değerlendirip de alırsak yerli yerinde kullanmış oluruz, bize fayda getirir. Doğru değerlendiremezsek şaşanlardan oluruz. Muhterimlerimiz etleri ne diyor? Keşifte hata olmaz. Keşfeden aldığı keşfi yorumlamakta hata yapar keşifte hata alınmaz. İşte bu konuyu hep dile getiriyoruz. Ehlullah'ın, farklı Ehlullah'ın zaman zaman kitap yazmış, eser bırakmış Ehlullah'ın eserlerinde okuduğumuz zaman bazen bir hakikati ifade ediş tarzında çelişkiler görebiliyoruz. A kişisi Ehlullah'tan bu hakikati böyle ifade ederken B kişisi çok farklı bir şekilde ifade etmiş. Sanki birbiriyle çelişiyor. Şimdi bu çelişmenin İki cihetten bakmamız lazım. Bir ya aynı hakikati farklı mertebelerden anlattıkları için okuyucuya çelişiyor gibi geliyordur. O mertebeleri ayırt edemiyordur okuyucu. İki evet ehlullah o hakikati keşfinde elde etmiştir ama o elde ettiği keşfinde elde ettiği hakikati ifade ederken, kaleme alırken nakisiyet ortaya çıkmıştır doğru, kamil bir şekilde ifade edememiştir. İşte çelişki buradan çıkar. Meseleyi bu şekilde değerlendirmek lazım. Yine aynı şeyi söylüyoruz. Ehlullah'ın Seyri Sülük'ünün en başında Seyri Sülük'ünün başlarında yazdığı eser ile Seyri Sülük'ünün sonunda yazdığı eser arasında çelişki olur, ihtilaf olur. Neden? Çünkü burada gördüğü hakikati görüp de yorumladığı mesele ile Seyri Sülük'ün sonlarında gördüğü hakikati yorumlaması değişecektir. Çünkü yani, hali değişti. Mertebesi değişti. En son eserine mi bakmak lazım? Elbette ki. Ama şimdi alttakini öğrenmeden sonra nasıl öğrenecek? Hayır şöyle. En son eserine bakmak lazım. Tabii ki en kamil en son eseridir. Ama tabii ki biz seyri i biz de onun seyri i çeşidinden aşağıdan geleceğiz. Biz de muhakkak tabii ki onları idrak ederek gelmek zorundayız. Biz günümüzdeki insanlar genelde mümkün binaralın füssülü kemini okuyor yani. Genelde hep oradan yol alıyorlar yani daha kolay geliyor, daha basit geliyor. En yanıldıkları nokta bir de bu işte i̇bn Arabi hayranlarının. Yani belli bir altyapı olmadan, şeriat ahkamı tam olarak kişide oturmadan, belli ilmi hakikatler cihetinden bir takım hakikatleri elde etmeden ne yapıyor o işte bu duydum öğrendim bildim ki e, bu işin piri İbn Arabi'ymiş. E İbn Arabi'nin en e, güzel eseri, en sırlı eseri hangisi? Araştırıyor diyor ki Füsus'ül Hikem. Tamam. Ben onu alacağım, okuyacağım. Ben kitapçıda çalıştığım dönemde bir kardeşimiz geldi bana. Dedi ki ben Füsus'ül Hikem istiyorum dedi İbn Arabi'nin. Çıkarttım Füsus'un ikemi. i̇bn Arabi okudun mu daha önce dedim? Biliyor musun? Tasavvufla herhalde alakam var, ilgim var ve i̇bn Arabi Hazretleri'ne de hayranlığım var. İbn-i Arabi'yi duydum dedi, hayranlığım oradan geliyor dedi. En kamil eserde buymuş dedi, onu okumak istiyorum dedi. Peki dedim daha farklı öteki eserlerini okudun mu? Onları idrak ettin mi? Hayır dedi. Peki Füsus'u nasıl okuyacaksın dedim? Nasıl anlayacaksın? Ben anlarım dedi. <gülüyor> i̇bn Arabi'nin fütuhatı anlaşılmadan füsus asla anlaşılmaz. Bu iddiamı her zaman söylüyorum. Önce fütuhat mı diyorsunuz? Fütuhat füsusun açılmış şeklidir. Bir insan fütuhatı anlamadan, yani i̇bn Arabi'yi anlamadan, eserlerini okumadan füsus okumaya geçerse sapıtır. Manaları yanlış alır. Yani orada verilmek istenen manayı almaz. Kendi zannınca nefsince, heva ve hevesince bir mana yükler. Bu şuna benzer. Yani ilkokul okumadan, üniversite okumak gibi. Aynen öyle. Sor, sor. Tabii. Tamam. Buyurun. Şey demişti sanırım bu iki menara benim kitabımı bir kitabını söyledi sanırım. Yanılmazsan okumak haram demiş sanırım. Doğru mu bu? Şimdi i̇bn Arabi Hazretleri'nin eserlerinde böyle bir yazı okumadım. Fakat şöyle bir ibareler geçmekte. Bize yakın olanlar bizi anlar. Bu ibare geçiyor. Hani şu kitabımı okumak haramdır gibi bir ifade bilmiyorum. Ben okumadım. Varsa da farklı eserlerinde benim okunmadığım eserlerimde o konuyu bilmiyorum. Beleden duydum. Direkt Biliyden ağzından işte. <gülüyor> Öyle bir okumuş olduğum, şu ana kadar okumuş olduğum eserlerinde böyle bir ifade görmedim. Ama şunu kullanıyor. Bize yakın olanlar bizi anlar. Bu ne demek? Yani bizim anlattığımız hakikatleri bizim anlattığımız pencereden görebilme kabiliyeti olanlar ancak bizi anlar. Bu kabiliyeti olmayan, bu istidadı olmayan, bu birikimi olmayan bizi anlayamaz. Manası çıkıyor. Bu yüzden hani istahplatabilir miyiz de? Belki o yüzden de demiş olabilir yani. Tabi. Yani işte Füssüsül Hikemi de yani i̇bn Arabi'yi hiç bilmeyen, hiçbir eserini okumayan, tasavvufi Altyapısı olmayan bir insan Füsus okuduğu zaman heva hevesine uygun manalar çıkarır. İşte bu manada diyorum sapıtır. Ve kendisine e, tabi olanları da saptırır. İşte bu da kötü bir şey. Sadece kendisi sapıtmaz. Kendisine tabi olanları da saptırır. Onun için ehil olanlardan bunu e, dinlemek, okumak gerekir. Onun için Füsus'un hikemi okumadan... Fütahatı mutlaka eğer İbn Arabi'yi merak ediyorsa bir okuyucu ve tasavvufun bu derinliklerini öğrenmek, anlamak istiyorsa, idrak etmek istiyorsa Fütahat'ı Mekkiyeyi bir güzelce okuyup hazmetmesi şart. Bir kere okumakla da hazm olmaz yani. Defaatle okuyup hazmetmesi lazım. Çünkü bu hakikatler zirvede hakikatler. Her zaman bahsediyoruz, anlatıyoruz diyoruz ya, adeta bu işin üniversitesi bu. İbn Arabi bu okulun, bu tasavvuf okulunun üniversitesidir yani. Bu tasavvuf okulunda ilkokulu okumayıp Ortaokulu okumayıp Liseyi okumayıp direkt üniversiteye Gelip de okul okunmaz Altyapısı olup o şekilde gelmesi lazım kişi. Bunun altyapısı da ilkokulu da Dediğimiz gibi şeriat diyoruz Şeriatın ahkamları çok iyi bilinmesi lazım Yaşanması lazım Şeriat yaşanmadan hakikat yaşanmaz Şeriatı yaşamadan hakikati öğrendiğini Bildiğini yaşadığını iddia eden varsa Bu ancak kendini kandırmıştır Başka bir şey değil Zan içerisindedir kendini kandırmıştır Evet. Başka sorumuz? Düşünürken. Evet, bu hafta sohbetimizi bu şekilde noktalıyoruz. Amin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azabannar. <gülüyor> Allahummeğfir li veli valideyye ve lil müminîne vel müminâti el ahyâi minkum el emmât. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin al-Fatihi lima uliqa, vel lima sebega nasır al bil-hak ve al-hadi ve ala alihi haqqa qadrihi ve miktarihi al-azim Subhanenlezi yar'ani, Subhanenlezi ya Ya'lemu mekani, Subhanenlezi yar'ani Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah, Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah Selat ve selam o alek ya syyed al awlin ve al aakhirin salavatullahi alayhim ve alayna enjmaein. Subhana Rabbi Rabbi al izzat amay sifun ve salam al al murcelin Rabbi